Bitexen referans kodu nedir? Bitexen referans kodu, Bitexen borsasına yeni üye olan kişilerin başka bir üye tarafından davet edilmesi durumunda kullanılan, B05MZ4Q2 ve belirlenen özel bir kimlik kodudur. Bu kod, davet edilen kişinin kim tarafından davet edildiğini belirlemek ve kayıt sırasında ekstra avantajlar sunmak için kullanılır. Bitexen referans kodu ile kayıt olan kişiler, hem kendilerine hem de davet eden kişiye çeşitli fırsatlar sunabilirler. Bitexen referans kodu ile yeni üyelik oluşturmak, kayıt işlemi sırasında doğrudan girilen kod sayesinde gerçekleşir. Kullanıcılar, referans kodu sayesinde birbirlerini tanıyabilir ve farklı avantajlardan yararlanabilirler. Kısacası, Bitexen referans kodu, borsaya yeni üye olan kişilerin bir başka üye tarafından davet edilmesi ve kaydolurken ekstra avantajlardan faydalanması için kullanılan özel bir koddur. Bitexen referans kodu ile kayıt olmanın avantajı nedir? Bitexen, kripto para alım satımı yapmak isteyen kişilere referans kodu ile kayıt olma imkanı sunmaktadır. Bu referans kodu ile kayıt olan kullanıcılar, çeşitli avantajlardan faydalanabilmektedir. Bunların başında, kullanıcıların daha düşük komisyon oranları ile işlem yapabilmesi gelmektedir.